Merhaba değerli dinleyenler. Bir İslam bilginleri ve icatları programında yepyeni bir bölümle bir kez daha sizlerleyiz. Değerli dostlar. Müslümanlığın insanlığa tebliğiyle yerleşmeye başlayan İslam ahlakının insanlığa tuttuğu ışıklardan biri de bilimsel düşünce oldu. İslam öncesinde Araplar ve diğer Orta Doğu toplumları evrenin ve doğanın nasıl var olduğu ve işlediği gibi sorularla hiç ilgili değildiler. Bu sorular üzerine düşünmeyi, bunların cevaplarını araştırmayı ilk kez Kur'an-ı Kerim'den öğrendiler. Allah, Kur'an-ı Kerim'de inananlara, göklerin ve yerin nasıl var olduğunu incelemelerini emreder. Âl-i İmran Suresi 191. ayeti i Kerime'de, İşte o akl selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken, Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, Ey Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Bu bilinç, İslam medeniyetinde büyük bir bilimsel yükseliş başlattı. Dünya tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir bilimsel gelişmeydi bu. İslam'ın bilimsel yükselişinin merkezi Bağdat oldu. İslam dünyasının dört bir yanından gelen bilim adamları, düşünürler, araştırmacılar, Bağdat'ın ünlü hikmet evinde buluşur ve Yüce Allah'ın yarattığı evrenin sırlarını çözmek için araştırma ve inceleme yaparlardı. İslam bilginlerinin Kur'an ahlakına uymaları nedeniyle kazandıkları bu şuur, dünyanın o döneme kadar görülmüş en büyük bilimsel ilerlemesini meydana getirdi. Yine Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara öğretilen bir hikmet olan açık görüşlülük, Müslümanların diğer medeniyetlerin bilimsel birikimlerini ön yargısız biçimde incelemelerini ve geliştirmelerini sağladı. Müslümanların bilimsel eserleri, bilimsel konularda yapılmış sayısız araştırma, gözlem, deney ve hesapla doluydu. Bugün dünyada kullanılan onluk sayı sistemini ve rakamları geliştirenler, Müslüman matematikçilerdi. Cebir ve trigonometri, Müslüman matematikçilerin buluşuydu. İslam bilginleri astronomik gözlemlere büyük önem verdiler. Çağdaş astronomi onların yöntemlerine dayanarak kuruldu. Müslüman alimler ayın dünya etrafındaki hareketini de hesaplamışlar ve matematiksel formüllerle kağıda dökmüşlerdi. İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki görkemli mimari eserler bu bilimsel altyapı sayesinde meydana getirildi. Müslümanların en çarpıcı buluşlarından bazıları ise tıp alanındaydı. O sırada Avrupalılar büyük bir cehaletle hastalıkları kötü ruhların laneti olarak görüyorlardı. Tedavi diye bir kavram Avrupa'nın zihninde yoktu. İslam bilginleri ise incelemeleri sonucunda hastalıkların gözle görülmeyen küçük canlılardan bulaştığını tespit ettiler. Bunun sonucunda da hastaların sağlıklı insanlardan izole edilerek tedavi edilmesi gerektiği sonucuna vardılar. Böylece dünyanın ilk modern hastaneleri kuruldu. Müslüman hastanelerinde farklı tipteki hastalar için ayrılmış özel bölümler ve bilimsel tedavi yöntemleri vardı. Akıl hastalıkları bile terapi ve müzik yardımıyla tedavi ediliyordu. Müslüman doktorların insan anatomisi üzerindeki çalışmaları o denli isabetliydi ki, tam 600 yıl boyunca Avrupa'nın tıp fakültelerinde temel kaynak olarak kullanıldı. Önlü İngiliz araştırmacı Terry Jones tarafından BBC televizyonu için hazırlanan ve İslam dünyasını inceleyen bir belgesel filmde İslam'ın bu yüksek bilim düzeyinden şöyle söz ediliyor. Harran kentinden bir İslami düşünür, dünya ile ay arasındaki mesafeyi doğru olarak ölçmüştü. Bir başka Müslümansa, eğer atom parçalanırsa, Bağdat boyutunda bir kenti yok edebilecek kadar güç ortaya çıkacağını yazmıştı. 1154'te Şam'da inşa edilen tıp fakültesinde, doktorlar anatomi, koruyucu ilaçlar, hijyenik ameliyatlar ve dolaşım sistemini öğreniyorlardı harbiden yüzyıllar önce. Avrupalılardan asırlar önce kan dolaşımını bilen Müslüman hekimler, hastalarını nabızlarını sayarak muayene ediyorlardı. Doğumlar devrin en sıhhi yöntemleriyle gerçekleştiriliyordu. Müslüman cerrahların kullandığı ve o devrin tıp kitaplarında gösterilen ameliyat araçları son derece gelişmiş bir tıp bilgisinin kanıtlarıydı. İslam dünyasının bilim okullarında erkekler gibi kadınlar da eğitim görüyor, bilimin gelişmesine onlar da katkıda bulunuyorlardı. İslam bilginleri ışığın yapısı ve optik konusunda da çok büyük buluşlara imza attılar. Gözün yapısını detaylarıyla ortaya koyan ilk kişi Müslüman optikçi İbni Heysem'di. İbni Heysem'in lenser hakkında yaptığı olağanüstü derecede başarılı çalışmalar kameranın icadına giden yolu açtı. Görmek kusurlarının nedenini keşfeden Müslüman doktorlar, Avrupalıların aynı işe girişmesinden tam bin yıl önce başarılı katarakt ameliyatları gerçekleştiriyorlardı. Değerli dostlar, şimdi dilerseniz güzel bir eser dinleyelim, ardından programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Upon mankind, teacher of mankind, Allah calls him, يا حبيبي يا محمد, يا شفيع يا محمد. يا روح محمد يا مصطفى يا امام المرسلين يا مصطفى يا شفيعا العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا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 He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad nasiyyatan kan He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad See mankind Teacher of all mankind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 As-salamu al-Muhammad As-salamu al Teacher of Muhammad Aba al-Qusid Ya Habibi Ya Muhammad Ya Shafi'i Ya Muhammad Khairu ya Mustafa, ya imam المرسلين Ya Mustafa, ya şafi'i alamlar Ya Mustafa, ya imam المرسلين Ya Mustafa, ya şafi'i alamlar Ya Mustafa Tüm sesler onda güzel Kulağınızdan gönlünüze giden yok Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. İslam'ın büyük bilimsel mirası, Avrupa'nın 15. yüzyılda başlayacak olan bilimsel yükselişinin de en önemli kaynağı olacaktı. Hıristiyan bilim adamları, Müslümanlardan öğrendikleri bilgiler ve yöntemlerle Avrupa bilimini kurdular. İslam'ın ışığı onları da aydınlattı. İslam ahlakının inananlara kazandırdığı önemli bir özellik de yüksek sanat ve estetik anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen cennet tasvirleri olabilecek en yüksek kaliteyi, ince bir zevki ve göz kamaştırıcı bir ihtişamı tarif eder. Bu anlayışı kalplerine yerleştiren Müslümanlar eşsiz eserler ortaya koydular. Yönettikleri ülkeler dünyanın en seçkin ve modern mekanları oldu. İslam, Arap Yarımadası'nda dört bir yana doğru yayılırken, beraberinde büyük bir kalkınma ve zenginleşme de getirdi. Müslümanlar her gittikleri yere medeniyet götürdüler. Örneğin Tunus'ta kente temiz su sağlamak için dahiyane bir arıtma sistemi kurdular. Birbirlerine bağlı olan iki büyük havuzda dinlendirilen su, bütün tortulardan arındırılıyor, sonra da kapalı borularla şehre dağıtılıyordu. Avrupalıların böyle bir şeyi düşünmeleri bile ancak yüzyıllar sonra olacaktı. Suriye'deki Müslüman mühendisler suyu şehre taşımak için tasarım harikası değirmenler kurdular. Bağdat ise, dünyanın en görkemli ve en modern kentiydi. Mimari ve şehir düzenlemesi yönünden göz kamaştırıcıydı. Bağdat'a yolu düşen bir gezginin notlarında şunlar yazar. Bağdat'ın bütün mahalleleri, parklarla, bahçelerle, villalarla ve meydanlarla, görkemli çarşılar, harikulade camiler ve hamamlarla dolu. Ve bu harika şehir, Nehrin her iki yanında kilometreler boyunca bu güzellikte uzanıyor. Değerli dinleyenler, İslam dünyasının bir başka görkemli merkezi ise İspanya'ydı. Burada kurulan Müslüman Endülüs Devleti, bütün Avrupa'nın en modern ve gelişmiş ülkesiydi. Başkent Kordoba, olağanüstü mimarisi, bakımlı ve ışıklı sokakları, kütüphaneleri, hastaneleri ve saraylarıyla göz kamaştırıcıydı. O sıralarda Paris, Londra gibi büyük Avrupa kentleri pis, karanlık ve bakımsızdı. Bu nedenle Kordoba'ya gelen Avrupalı Hristiyanlar şehirde gördükleri büyük ihtişam, kültür ve sanat karşısında şaşkınlığa kapılıyorlardı. Boston Üniversitesi'nde görevli tarihçi Sheila Blair, Kordoba'nın ihtişamını şu sözlerle tarif eder. Dokuzuncu ve onuncu yüzyılda Kordoba kenti, Avrupa'daki en büyük kentlerden biri ve en çekicisiydi. Şehre gelen insanların bu konudaki tasvirleri var elimizde. Bütün bu çiçekler, bu açık caddeler, bu harika ışıklandırma. Kuzeydeki Hristiyan şehirleri ise karanlıktı. Sadece Kordoba'da temiz içme suyu vardı. İnsanlar büyük evlerde yaşıyordu. Paris'te ise insanlar nehir kenarındaki küçük kulübelerde yaşamaktaydı. Kordoba'nın ihtişamından günümüze kalan çok az eserden biri, bugün kentin merkezinde yer alan Katolik katedralidir. Bu katedral gerçekte bir camiydi. Sonradan kiliseye çevrildi. Camiinin içi ise gelenleri büyüleyen bir estetiğe sahipti. Kordoba'ya gelen Hristiyan gezginler bu ihtişamdan çok etkileniyorlardı. 10. yüzyılda Horoz Viter isimli Sakson kökenli bir rahibe, Kordoba'yı, ...dünyanın süsü olarak tanımlamıştı. Endülüsün en görkemli yapılarından biri de... ...İslam sanatının ve estetiğinin harikulade örneklerini barındıran... ...Elhamra Sarayı'ydı. Sarayın her detayında İslam'ın insanlara kazandırdığı... ...yüksek ruhun ince zevki okunuyordu. Elhamra'nın bahçeleri çekiminden yararlanılarak yapılan... ...kompleks fıskıya sistemleriyle doluydu. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen cennet tasvirleri, elhamrayı inşa eden Müslümanların ilham kaynağı olmuştu. Kur'an'da cennetle ilgili bildirilen ayetlerin bir kısmı şu şekilde değerli dinleyenler. Saffat Suresi 41-47. ayeti kerimelerinde, İşte bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde, Birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Rahman suresi 48. ayeti kerimesinde Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. Rahman Suresi 54ncü ayeti kerimesinde Hepsi de yüz bezleri parlak, kalın atlaslardan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. Rahman Suresi 64ncü ayeti kerimesinde Bu iki cennette yem yeşildirler. Vakıa Suresi 15 ve 16 ayeti kerimelerinde,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 kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Kehf suresi 31. ayeti kerimesinde, İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlara altın bileziklerle bezenecekler, altın ve gümüş işlemeli ince ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerinde yaslanarak oturacaklar. O ne güzel mükafat, o ne güzel dayanılıp oturulacak yerdir. Değerli dinleyenler, Dünyadaki mekanların düzenlenmesinde örnek alınan cennetin güzelliklerini anlatan, müminler için her biri birer müjde olan bu bilgilerden sonra, şimdi dilerseniz güzel bir eser arası verelim. Efendim. Tüm Sesler Onda Güzel Değerli Dinleyenler, İslam Bilginleri ve İcatları programımız devam ediyor. Müslümanlar mimarinin yanında giyim kalitesi ve zevki açısından da dünyanın en ilerisindeydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü. Kiliselerdeki en değerli kutsal eşyalar, İslam ülkelerinden getirtilen kumaşlara sarılırdı. Öyle ki orta çağda yapılan bazı Hristiyan resimlerindeki giysilerin üzerinde İslami yazılar yer alıyordu. Müslümanlar dünyanın modasını da belirliyordu. Bütün bunların yanı sıra Batı dünyasının Müslümanlardan öğrendiği daha pek çok medeniyet alameti vardı. Örneğin Avrupalılar banyo yapmayı ve sabun kullanmayı dahi Müslümanlardan öğreneceklerdi. Hatta Avrupa'nın müzik kültürünün gelişiminde de İslam medeniyetinin büyük payı vardı. İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan telli sazlar Avrupalılar tarafından sonradan benimsendi. Batı müziğinin temel enstrümanlarından biri olan gitar... Ud'un adapte edilmesiyle doğacaktı. 1299 yılında temeli atılan Osmanlı İmparatorluğu ise, İslam medeniyetinin en büyük ve en ihtişamlı imparatorluklarından biri olarak yükseliyor, Adalet ve hoşgörüye dayalı Devlet anlayışı, Hakimiyeti altındaki topraklarda izlerini Bıraktığı üstün mimarisi, Tekstil alanında, Hat sanatında, eğitimde geliştirdiği Mükemmel yapısıyla, Batı dünyası için önemli bir Örnek teşkil ediyordu. Osmanlı sultanlarının nezaketi Ve sanat zevki, Batılılar tarafından hayranlıkla anılıyor, Osmanlı topraklarını gören Batılılar, gördükleri ihtişamdan Derinden etkileniyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu, tarihte eşine az rastlanır genişlikte bir coğrafyaya hükmetmiş, en uzun ömürlü imparatorluklardan beridir. Yalnızca en güçlü dönemindeki Roma İmparatorluğu'nun toprakları, Osmanlı topraklarından daha geniş bir yüz ölçümüne ulaşmış, ancak o da Osmanlı kadar uzun bir süre bu kadar geniş bir coğrafyayı elinde tutamamıştır. Avrupa, Kuzey Afrika, Ön Asya, Mezopotamya ve Arabistan tarihinin önemli bir parçası olan Osmanlı mirası, bugün bu topraklarda kurulmuş olan onlarca devletin şehirlerini süslemektedir. Sofya, Belgrad, Saraybosna gibi pek çok Avrupa şehrinde Osmanlı mimarisinin ve şehirciliğinin örnekleri hala ayaktadır. Osmanlı'nın İslam ahlakını temel alarak kurmuş olduğu devlet ve yönetim sistemi, günümüzde pek çok siyaset bilimci tarafından en ideal devlet yapılarından biri olarak gösteriliyor. Osmanlı Devleti'nin diplomasi anlayışı, günümüzün çok taraflı diplomasi anlayışının temelini oluşturmuştur. Batı kültürü Osmanlı medeniyetinden doğrudan etkilenmiştir. Osmanlıların Macaristan'a pirinç tarımını götürmesi, Lale'nin Benelüks ülkelerine 16. yüzyılda Habsburg elçisi olarak İstanbul'a gelen Busbek tarafından tanıtılması, İtalyanların kumaş boyama ve dokuma tekniklerini Osmanlı'dan almaları, Avrupa ordularındaki askeri bando geleneğinin Osmanlılar'dan alınması, bunun sadece birkaç örneği değerli dinleyenler. Bütün bu tarihi gerçekler, İslam ahlakının modern dünyanın inşasında öncü rol üstlendiğini gösteriyor bize. İslam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyedildiği andan itibaren insanlığı doğruya, gerçeğe, güzele götüren en parlak ışık olmuştur. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Müslümanlar, gittikleri her yere hoşgörü, akıl, bilim, sanat, estetik, temizlik ve refah götürdüler. Avrupa koyu bir bağnazlık ve barbarlık içindeyken, İslam dünyası dünyanın en modern ve en çağdaş uygarlığı olmuştur sonradan gelişecek olan Avrupa medeniyetinin temelindeyse, İslam dünyasından öğrendikleri bütün bu değerlerin çok büyük bir rolü vardır. Tarihçi Eugene Myers bu gerçeği şöyle ifade eder. 9. yüzyılın sonlarından 12. yüzyıla kadar, Batı'nın bilim ve kültürü üzerindeki İslam etkisi çok büyüktür. İslam alimlerinin ve mütercimlerin, Bilimlerin ve insanlığın gelişmesindeki kültürel önemi kesinlikle küçümsenemez. Dolayısıyla batı düşüncesinin kökleri, Grek, Arap ve İbrani düşüncesinin bir karışımıdır. Öte yandan İslam dünyasının bir kısmında yaşanan gerilemenin en önemli nedenlerinden biri ise, Kur'an-ı Kerim'de öğretilen akılcılıktan, samimiyetten ve açık görüşlülükten uzaklaşılmasıydı. Kur'an-ı Kerim insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran en büyük yol göstericidir. Yüce Allah'ın peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiği gibi. İbrahim Suresi 1. ayeti kerimesinde Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana İnsanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz, galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Biz Müslümanların İslam medeniyetinin bu görkemli geçmişini iyi bilmeleri, bunun hem onur hem de sorumluluğunu taşımaları gerekir. Unutmayalım ki Müslümanlar, dünyanın en büyük medeniyetlerinden birini inşa eden kutsal, şanlı ve şerefli bir mirasın temsilcileridir. Kuşkusuz bugünün Müslümanlarının görevi sadece bu görkemli geçmişle övünmek değil, günümüzde ve gelecekte de İslam'ı yükseltmek için çalışmaktır. Nitekim geçmiştekine benzer bu ihtişamın bugün de yeniden inşa edilmesi, Müslümanların yeniden dünyaya ışık tutan bir kültür ve medeniyet önderleri olmaları mümkündür. Ancak bu yönde yapılacak her türlü çalışmanın öncelikle birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Değerli dostlar eser arasına geçmeden önce bu bölümü merhum Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan radıyallahu anh hoca efendimizin İslam'ın ve Müslümanların önceki örnek durumlarına gelebilmeleri için takip edilebilecek düsturları söylediği bir paragrafla kapatıyoruz. Önce insaf, sonra ilim, sonra İslam, sonra nefis terbiyesi, sonra irfan, sonra aşk ve şevk. Sonra sa'yı gayret, amal-i salihâ, hayratu hasenat, tebli, irşad, cihat, sonra zafer, sonra saadet-i dârein, cennet ve cemal. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol.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 Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim. Uyan. Kulağınız ve gönlünüz akreten. Akreten. Değerli dostlar, Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün sizlere tanıtmaya çalışacağımız ünlü İslam bilginimiz, matematikçi, astronom ve coğrafyacı El Harizmi. Harizmi. 9. yüzyılda yaşayan ünlü matematik, astronomi ve coğrafya alemi. 780 yılında Hazar Denizi'nin doğusundaki Harzem'de, yani Aral Gölü'nün güneyindeki bugünkü Hive'de doğdu. Asıl adı Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi olup doğum yerine izafeten Harezmi diye anılır. İlme çok hizmeti geçmiştir. Cebir ve astronomi ilimlerinde kıymetli eserler yazdı. Adı Latinceye Alcorizmi, Fransızcaya Algorizm, İngilizceye de Ogrim şeklinde geçti. Hive bölgesinde bir Türk şehri olan Harezm'de ilim öğrenmek için ilim aleminin merkezi durumundaki Bağdat'a gelerek birçok alemden ders aldı ve kendini yetiştirdi. Harezm'i, Zamanın Abbasi harifesi memundan büyük yardım ve destek gördü. Bağdat'taki saray kütüphanesinin idaresi kendisine verildi. Burada milattan önce ve milattan sonra yazılan eski Mezopotamya, Mısır, Yunan, Hint ve İslam alimlerinin kıymetli eserlerinin toplandığı binlerce cilt kitap vardı. Ayrıca Bağdat'taki ünlü Beytül Hikme'de vazife alan Harezmi, ilmi çalışmalar yapabilecek bütün imkanları elde etti. İhtiyaçları Abbasî halifeliğince karşılanan Harezmi, Bağdat'ta ve seyahatleri süresince gittiği yerlerde matematik, astronomi ve coğrafya ilimlerinde çok değerli araştırmalar yaptı. Halifenin isteğiyle Bağdat'taki Şarnasiye ve Şam'daki Kasiyön Rasathanelerindeki Rasat Heyetiyle Yeryüzünün bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu ölçmek için sincar Ovasına gönderildi. Bir ara Afganistan yoluyla Hindistan'a gitti. Burada Hint matematiğiyle uğraştı. Nil Irmağının cennetten çıkma değil de bir gölden doğduğunu söylemeye cesaret eden ilk kişiydi. 850 yılında Bağdat'ta vefat etti. Harezmi'nin Ahmet, Muhammed ve Hasan adlı üç çocuğu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınıyor. Değerli dinleyenler, Cebir'de bugün de tatbik edilen, adına kare ve dikdörtgen metodu denilen geometrik çözüm yolunu kullanarak, doğu ve batı ilim âlemine Cebir'e katkılarıyla ün yapıp tanınan Harezmi, Pusaha'da neşredilmiş ilk eserinde sahibidir. Eserlerinde Avrupa'nın bilmediği sıfırı kullanıp cebir işlemini geometrik düşüncelerle temellendiren Harezmi, kitap el muhtasar fi Hisab el cebr vel mukabele yani cebir ve denkleme hesabı hakkında özetlenmiş kitap adı eserinde cebir kelimesini matematiğe kazandırdı. 12 asır önce yazılan bu eser, cebir sistemlerine ait kaide ve teoremlerle yeni çözüm yollarını konu alarak Doğu ve Batı dünyasındaki ilk müstakbel cebir kitabı olma şerefini kazanmıştır. 1145 yılında zamanın ilim dili olan latinceye çevrilen eserin The Algebra, Muhammed bin Musa adlı tercümesi, 1831 yılında Arapça metniyle birlikte Londra'da doğu bilimci Rosen tarafından yayımlandı. Eser medeni muamelat, arazi ölçümleri, bina yapımı ve kanal hafriyatında rastlanan pratik meseleleri cebir yoluyla halle yarayacak ve genele hitap edecek şekilde kaleme alınmıştı. Değerli dostlar, burada cebirle geometri arasında paralellik kurulmasının ilk örneğini görmekteyiz. Harezmi'nin cebirle ilgili bu yapıtı, 12. yüzyılda Chester'lı Robert ve Cremonalı Gerard tarafından Latince'ye tercüme edilmiş ve bu sırada kitabın adında bulunan El cebri" kelimesi, algebra biçimine dönüştürüldüğünden, batı dillerinde cebir terimini karşılamak için bu terim kullanılmaya başlanmıştır. Harezmi'nin bu kitabı, Batı matematikçileri büyük ölçüde etkileyecek ve Avrupa'da cebirin yaygınlık kazanmasında büyük rol oynayacaktır. Latinceye çevrilip Avrupa'da yüzyıllarca faydalanılan, Kitabül Muhtasar fi Hisabül Cebri Mukabele'nin Arapçasıyla Batı dillerine tercümesi Avrupa ve Amerika'da yayınlandı. Buradaki cebir sözcüğü aslında bir denklemdeki negatif terimin eşitliğin öbür tarafına alınarak pozitif yapılması işlemini, mukabele sözcüğü ise denklemde bulunan aynı cins terimlerin sadeleştirilmesi işlemini ifade eder. Eser bir ön söz, beş bölüm ve bir de ek bölümden meydana geliyordu. Muhteva olarak, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm şekilleri, bilinmeyenleri, çeşitli cebir hesaplamalarını misallerle açıkladıktan sonra, nazari ve tatbiki hesaplama şekilleri, zamanın hükümet işlerine ait hesapların yapılması, kanalların açılması, bina yapımı, esnaf ve tüccar için lüzumlu işaretleri kapsıyordu. İkinci önemli eseri, Kitab-el Muhtasar fi hisâb al lindi isimli kitabıdır. Arapça aslı kayıptır. Bu nedenle bu yapıt, Batlı Adeler tarafından Algoritmi Numero Indoram ismiyle Latinceye tercümesi yapılan ve halen Cambridge Üniversitesi'nde bulunan kitaptır. Bugünkü algoritma teriminin, Harezmi'nin bu eserinde latince algazizm olarak geçtiği, algoritma teriminin ise Harezmi'nin adının yanlış söylenmesinden kaynaklandığı sanılıyor. Dünyada ilk kez, Hint haritmetinden esinlenerek geliştirdiği onlu sayı sistemi ve denklem kurma yoluyla problem çözümünü anlatan kitap, bu içeriğiyle tarihe kazanacak ve içerdiği bilgiler asırlar boyunca kullanılacaktır. Bu hesaplama sistemine daha sonraları, Algorizm deneyecektir. Bu terim ünlü matematikçinin isminden yani el-Harezmi'den türetilmiştir. Harezmi, Halife Mansur zamanında Muhammed İbni İbrahim el-Fizari'nin Sanskrit dilinden Arapçaya tercüme ettiği el-Sind-Hind yani Siddhanta adlı ziyci Batlamyus'un alma gezisinden de yararlanarak düzeltmiş ve muhtemelen iki muhtelif ziyci halinde neşretmiştir. Kuramsal bilgiler de içeren bu ziçler, sonradan Endülüs'ü astronom Meslemetül Mecridi tarafından genişletilmiş ve bu versiyonu Batlı Adelard'ın ve daha sonra da muhtemelen Dalmaçyalı Hermanın gayretleriyle iki kez latinceye tercüme edilmiştir. Sakır. Akra akra İslam bilginleri ve icatları programında algoritmayı, trigonometriyi dünyaya tanıtan ve öğreten alimimiz El-Harezmi'yi anlatmaya devam ediyoruz. Harezmi ilkel durumdaki cebiri geliştirmiş ve Avrupa'ya öğretmiştir. Bu sahada Avrupa'nın öğretmenidir. Bugün bile Harezmi cebir ilminin en büyük alimi olarak bütün Avrupa'da tanınmaktadır. Sayı, kök, karekök olmak üzere üç ana kavramdan ibaret olarak gördüğü cebiri Harezmi şöyle tarif ediyordu: Cebir, denk sayı grupları arasındaki eşit ve zıt değerli sayıların yer değiştirmelerini sağlayarak denge kurma ve işlemleri basitleştirmedir. Harezmi'nin matematiğe, özellikle de cebire yaptığı hizmetleri özetleyecek olursak, şunlar söylenebilir. Cebiri matematiğe kazandırıp sistemleştirdi. Kare ve dikdörtgen metodu denilen geometrik çözüm şeklini cebire kazandırdı. Bugün bile cebirin en önemli konularından biri olan kareye tamamlama ve bunları ilmi delillerle göstermeyi ilk defa o gerçekleştirdi. Olmayanı ergi metoduyla pozitif kökleri belirterek bunun için orijinal çözüm şekilleri gösterdi. Cebirsel çarpma ve bölmelerle uğraştı. Lineer ve kuadratik denklemlerin enteresan çözüm ve ispatlarını gösterdi. Birinci ve ikinci derece denklemleri sistematik çözümlere kavuşturdu ikinci derece denklemlerin sonuçlarını bugün kare ve dikdörtgen metodu adı verilen grafik metotla ilk defa gösterdi. Cebir'de sembolizmle birinci ve ikinci dereceden denklemleri sistematik esaslara bağladı. Sonra gelen matematikçiler buna çok az şey katabilmişlerdir. Avrupa'ya yeni hesap usullerini ve kendi adını alan algoritma hesap metodunu öğretmiştir bugüne kadar Algoritmus diye anıla gelen yeni hesap sanatıyla adı ilim tarihine geçmiştir. Eserlerinin en ilginç yönlerinden biri, açıların sinüs gibi trigonometrik fonksiyonlarla ifade edildiğini gösteren bir takım tablolar ihtiva etmesidir. Acaba Harezmi, trigonometrik fonksiyonları biliyor muydu, yoksa bunlar daha sonra Meslemetülmetrici tarafından mı bu eserlere ilave edilmişti? Bunları bilmiyoruz. Ancak bazı bilim tarihçileri, sinüs ve kosinüsü ilk defa Harizminin kullandığını, tanjant ve kotanjantı ise Meslemetülmetricinin eklediğini düşünmekteler. Gerçek ne olursa olsun, İslam dünyasının mahsulü olan trigonometrinin batıya girişinde bu ziçlerin önemli bir etkisi olduğu anlaşılıyor. Bunların dışında Harezmi'nin biri Usturlab'ın yapımını ve diğeri ise kullanımını anlatan iki eseri daha olduğu söyleniyorsa da bu eserler bugün maalesef kayıp. Harezmi, Ptolomeus'un Coğrafya adlı yapıtını Kitabu Suretil Arz, yani yerin biçimi hakkında adıyla Arapçaya tercüme etmiş ve böylece Yunanlıların matematiksel coğrafyaya ilişkin bilgilerinin İslam dünyasına girişinde önemli bir rol oynamıştır. Düzeltmeler ve eklemeler nedeniyle hüviyetini kısmen de olsa değiştiren bu yapıt, önemli yerlerin enlem ve boylanlarını bildiren çok sayıda tablo içerir. Bu tablolar incelendiğinde, Harezmi'nin tıpkı Batlamyus gibi, yeri ekvatordan kuzeye doğru yedi iklime, yani yedi enlemsel bölgeye ayırdığı ve enlemleri bu esasa göre verdiği görülüyor. Batlamyus tercümelerinden önce de bilinen bu yedi iklim sistemi, bu yapıttan sonra bütün Müslüman coğrafyacılar tarafından benimsenecek ve klasik dönem yapıtları bu sisteme göre tertip ve telif edilecektir. Kitabu u suret nüshalarından birinde mevcut olan dört haritadan en mühim olanı, Nil'in kaynağını ve mecrasını gösteren haritadır. Nil'in Batı Afrika'dan veya cennetten doğmayıp bir gölden çıktığını bildirmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu kuram daha sonra Batlamyus Harezmi kuram ismiyle tanınacaktı. Haritaları arasında bir dünya haritası yoktu. Fakat enlem ve boylan verileri bize böyle bir haritayı çizmek için gerekli olan malzemeyi vermekteydi. Afrika haritası için yapılan bir deneme, bu girişimin ancak bir hayde düzeltme ile gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. Harezmi, matematik alanında olduğu kadar astronomi ve coğrafya alanlarında da şöhret kazandı. Tam beş ilim dalında faaliyet göstermiş ve bunların gelişmesine yardımcı olmuştu. Onun ilim dünyasında büyük değişime ve gelişmeler yapacak değerde vermiş olduğu eserlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz değerli dinleyenler. Kitab El Muhtasar fi Hisab el Cebr ve'l Mukabele. Cebir hakkında yazılan ilk kitaptır. 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde esas olarak kabul edilmiş ve ana matematik kitabı olarak okutulmuştur. Kitab el muhtasar fi hisab Batı ilim dünyasında derin izler bırakan bu eserde bugün matematikte dört işlem dediğimiz toplama, çıkarma, bölme ve çarpmanın nasıl yapılacağı anlatılmakta, sayılarda ve bayağı kesirlerden bahsedilmektedir. Kitabu Ziçil Harezmi Astronomi cetvel ve yıldız kataloğuyla, astronomi hakkında geniş bilgiler barındıran, ayın görünmesi, güneş ve ay tutulmaları hakkında çok detaylı bilgiler verilen bu eser, batıda Kopernik devrine kadar tereddütsüz kabul görmüştür. Kitabun Suretil Arz Enlem Boylam kitabıdır. Kitabun Fil Hisab ve Hendese Vel Musiki Kitabun Cevadilin Nücum ve Harekatina Kitabut fi't tarikati marifetil vakt bi vesaata şems. Kitabul amelil usturlab. Kitabul amelil bil usturlab. Kitabun fil cem'i vettar. Kitabusahretil erdi ve coğrafiyetiha. Kitabul macisti. Kitabu takvimil buldan. Ve değerli dinleyenler burada sayamayacağımız daha pek çok eseri vardır. İslam bilginlerinin icatlarını ve bilime kazandırdıklarına ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Ama bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki İslam bilginleri ve icatları programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.